Gizli Açık Davet Dönemi Ayrımı Ve İslami Harekete Yansıması Enes Yelgün Ham alemlerin Rabbi olan Allah'a, salat ve selam, onun Resulüne olsun. Allah Resulü, Allah'tan Subhanehu ve Teala gelen ilk direktifler doğrultusunda vahyi insanlara ulaştırmaya, onları hidayete çağırmaya başladı. 13 yıl devam eden davet süreci siyer kitaplarında genel olarak şöyle tasnif edilmektedir. A. Mekke dönemi Gizli davet dönemi genellikle 3 yıl açık davet dönemi B. Medine dönemi Elbette ki bu ayrım, sonuçları itibariyle İslami hareketi kuvvetli bir biçimde etkileyecek bir tasniftir. İşte biz bu yazımızda gizli açık davet şeklindeki kategorilendirmenin neden eksik yanlış olduğunu açıklamaya çalışacağız. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem bazı rivayetlerde 3 sene, bazı rivayetlerde ise daha az süren ilk davet yıllarını gizli davet dönemi olarak adlandıranlar şunu ileri sürmektedirler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu dönemde belli başlı kişilere daveti ulaştırdı ve İslam'ı kabul edenler de imanlarını gizlediler. Müşrikler açık davet safhasına geçinceye kadar Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik iddiasından habersizdiler. Bu ifadeler içerisinde bazı eksiklikleri ve yanlışlıkları barındıran bir iddiadır. Şimdi madde madde onları sıralamaya çalışalım. 1. İslam'ın ilk yıllarında gizli davet yapıldığını belirten siyer kitapları başta olmak üzere Tüm Siyer kitaplarında ilk Müslümanlarla alakalı hidayete ulaşma kıssaları zikredilmektedir. İlginç olansa bu kıssalarda bazı ifadelerin gizli davet iddialarını çürütecek nitelikte olmasıdır. Mesela Ebu Bekir'in radıyallahu anh İbni Hişam'da yer alan İslam'a giriş kıssası bunlardan birisidir. Ebu Bekir radıyallahu anh Allah Resulü ile karşılaşınca ona şöyle diyor. Kureyş'in senin hakkında bizim ilahlarımızı kabul etmiyor, fikirlerimizi ve akıllarımızı kıt görüyor ve babalarımızı tekvir ediyor diye söyledikleri doğru mu? Nasıl oluyor da gizli yürütülen bir davetin hem de henüz başında Mekke'li müşrikler her şeyi bu kadar tafsilatıyla bilebiliyorlar? Yine bazı kitaplarda ilk Müslümanlar arasında sayılan Amr ibni Abese'nin kıssası da konumuza ışık tutması açısından önemlidir. Allah Resulü ile buluşmasını şöyle anlatıyor. Ben cahiliye devrindeyken halkın sapıklıkta olduğuna ve onların hak üzere olmadıklarına inanıyordum. Onlar putlara taparlardı. Bu sırada Mekkeli bir kişinin önemli şeylerden haber verdiğini duydum. Hayvanıma binerek o kişinin yanına geldim. Kureyş'ten uzakta yaşayan bir kişi dahi bu daveti duyuyorsa, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem çağrısını bir gizlilik içinde yaptığını söylememiz ne kadar doğru olur? 2. Allah Resulü'nün siretine genel olarak baktığımızda bazı konularda ciddi düzeyde gizlilik uyguladığını görmekteyiz ve Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem gizlediği hiçbir meselenin muhataplarınca açığa çıkarılmadığına şahitlik etmekteyiz. Mesela Mekke dönemi boyunca Müslümanların gizli eğitim merkezi Darül Erkam'dı. Bu merkez müşrikler tarafından asla öğrenilemedi. Az sayıdaki Müslümana Mekke gibi küçük bir yerde uygulanan baskıyı da hesaba katarsak, Darül Erkam'ın gizliliğinin ne kadar büyük bir başarı olduğunu rahatlıkla anlayabiliriz. Aynı şekilde Allah Resulü'nün zayıflıkları nedeniyle bazı Müslümanlara imanlarını gizlemelerini tavsiye etmesi, onların da peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem buyruklarına uymaları sonucunda müşriklerin onları fark edememeleri konumuza başka bir örnek teşkil etmektedir. Ömer'in radıyallahu anh İslam'a giriş kıssası da bu duruma işaret eden bir vakıadır. Ömer'in kız kardeşi Fatıma binti el-Hattab ve kocası Said bin Zeyd radıyallahu anh Müslüman olmuşlardı. Bunlar Müslüman olduklarını Ömer'den gizliyorlardı. Nuaym bin Abdullah en Naham, Beni Adi bin Kaab'dan bir kişidir, Müslüman olmuştu ve bu kişi de İslam'a girdiğini kavminden korktuğundan dolayı gizliyordu. Habbab bin el-Eret, Fatıma binti el-Hattab'a gidip geldikçe ona Kur'an okurdu. Bir gün Ömer kılıcını kuşanarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabından bazı kimselerle karşılaşıp onlarla dövüşme isteğiyle evden dışarı çıktı. Zira kendisine Müslümanların Safa yanında bir evde toplandığı haber verilmişti. Toplanan Müslümanlar erkek ve kadın olarak yaklaşık 40 kişiydi. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve ile birlikte amcası Hamza bin Abdülmuttalip, Ebu Bekir Es Sıddık, Ali bin Ebi Talip ve Müslümanlardan bir takım kişiler radıyallahu anhum bulunmaktaydı. Buradakiler Habeşistan topraklarına hicret etmeyip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Mekke'de kalan kimselerdendi. Yolda Nuaym bin Abdullah Ömer'e rastladı. Ona dedi ki, ''Ey Ömer, nereye gidiyorsun?'' Ömer de ona dedi ki, ''Sabi'yi, yani dinini değiştiren Muhammed'e gidiyorum. O Kureyş'in düzenini bozdu. Onların hepsini akılsızlıkla itham etti.'' Ve Kureyş'in dinini ayıpladı, ilahlarını kötüledi. İşte bunun için onu öldüreceğim. Nuaim ona şöyle dedi. Vallahi ey Ömer, nefsin seni kandırmıştır. Sen Muhammed'i öldürürsen beni Abdi Menaf'in sana yeryüzünde yaşama hakkı tanıyacağını mı zannediyorsun? Sen kendi ailene git de onları düzeltmeye bak. Ömer ona dedi ki, ailemden kimdir o kişiler? Nuaim dedi ki, Enişten ve amcanın oğlu Said bin Zeyd bin Amr ve kız kardeşin Fatıma binti el-Hattab'dır. Vallahi onlar Müslüman olup Muhammed'in dinine tabi oldular. Sana düşen Muhammed'i bırakıp onlara gitmendir. Bunun üzerine Ömer, kız kardeşi ve eniştesinin evine yöneldi. Bu sırada onların evinde Habab bin el-Eret bulunmaktaydı. Yanındaysa onlara okumakta olduğu içinde Taha suresi bulunan bir sahife vardı. Dışarıdan Ömer'in ses ve hareketlerini işittikleri zaman Habbab evin küçük bir odasına saklandı. Fatıma binti el-Hattab sahifeyi alıp uyluğunun altına koydu. Fakat Ömer eve yaklaşırken Habbab'ın onlara okuduğu şeyi işitmişti. Eve girdiğinde şöyle dedi. İşitmiş olduğum o anlaşılmayan şey nedir? Onlar da ona dediler ki, sen bir şey işitmiş değilsin. Ömer dedi ki, hayır vallahi, duydum ki siz Muhammed ve onun dinine tabi olmuşsunuz, der demez eniştesi Said bin Zeydi kuvvetlice yakaladı. Bunu gören kız kardeşi Fatıma binti el-Hattab, onu kocasından uzaklaştırmak için üzerine yürüdü. Bu defa Ömer kız kardeşine vurdu ve kafasını yardı. Bunu yapınca kız kardeşi ve eniştesi ona şöyle dediler. Evet, Müslüman olduk. Allah'a ve Resulüne iman ettik. Elinden geleni, aklından geçeni yap. Ömer, kız kardeşinden akan kanı görünce yaptığına pişman oldu ve dedi ki, biraz önce okuduğunuzu işittiğim sahifeyi bana ver de Muhammed'in getirdiği o şeye bir bakayım. Ömer'in bu sözüne kız kardeşi şöyle cevap verdi. Biz senin o sahifeye bir şey yapmandan korkuyoruz. Ömer, benden korkma dedi ve o sahifeyi okuduktan sonra geri vereceğine dair ilahlarına yemin etti. Bunu söylediğinde kız kardeşi onun İslam'a girmesini umarak dedi ki, Ey kardeşim, sen necissin, şirk üzeresin, oysa bu sahifeye temizlenmiş kimseden başkası el süremez. Bunun üzerine Ömer kalktı ve gusletti. Kız kardeşi de ona sahifeyi verdi. Surenin baş taraflarını okuduğunda, ''Bu ne güzel ve kerim bir kelamdır.'' dedi. Rivayetten de anlaşılacağı üzere Ömer radıyallahu anh imanını gizleyen bu Müslümanlardan habersizdi. Hem de onların içinde en yakın akrabaları olmasına rağmen. Yine Siyer'e genel olarak baktığımızda Allah Resulü'nün savaşlarında da bu gizliliği görmekteyiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğa karşı sefere çıkacağında ve bu hareketini gizlemek istediğinde kimse bu durumdan haberdar olamazdı. Bu sebepten ötürü birçok düşman topluluğu sahabeleri karşılarında gördüklerinde evlerinde rahat rahat oturur haldeydiler. Mekke'nin fethi bunun en güzel örneklerindendir. Allah Resulü'nün gizlilik anlayışı ve bunu uygulayışıyla alakalı verdiğimiz bu genel ve özel örneklerle anlatmak istediğimiz şudur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyi gizlemek istediğinde onu en iyi şekilde yapabilecek kabiliyete sahipti. Siyerde gizlemeyi amaçladığı ama başaramayıp da açığa çıkan neredeyse hiçbir meseleye rastlamak mümkün değildir. Öyleyse davetin ilk yılları gizli davet dönemi ise ve bu tanımdan kasıt Allah Resulü'nün anlattıklarının sadece belli başlı kişilerce bilinmesi ise bu süreçte peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem gizlilik konusunda başarısız olduğunu söylememiz gerekir. Birinci maddede verdiğimiz ve onun altında zikredebileceğimiz başka örnekler bizi bu sonuca getirir. Tüm bu ihtilaf ve çelişki gibi görünen meseleleri ortadan kaldıran taksimatsa Allahu alem şudur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem davetinin ilk yıllarında her muhattaba İslam'ı anlatmamış ve belli başlı kişileri seçerek onlara davet yapmıştır davetin yükünü kaldırabilecek İslam toplumunun çekirdek kadrosunu oluşturacak ve diğer insanlara bu daveti ulaştırabilecek düzeydeki kişilerin İslam'a çağrıldığı bu döneme bireysel davet dönemi diyebiliriz. Öncü kadroya davet ulaştırılırken çağrının gizli kalmasına yönelik herhangi bir çaba gösterilmemiştir. O yüzden daveti bu şekilde duyan ve bu ilk dönemde dini öğrenmek için Allah Resulü'nün yanına gelenleri de o sallallahu aleyhi ve sellem geri çevirmemiş, bireysel davet döneminin hedef kitlesine uygun olmasalar bile onlara da hakikatler anlatılmıştır. Özellikle ilk yıllara gizli davet dönemi denmesinin en büyük sebeplerinden olan sahabelerden bazılarının imanlarını gizlemeleri hali genellikle bu cenahtaki Müslümanlarda vuku bulmuştur. Ancak onlardan bazılarının imanlarını gizli davet dönemi olarak adlandırılan dönemden sonra da gizlemeye devam etmeleri, meselenin gizli davette değil, zayıflıkla alakalı olduğunu göstermektedir. Burada akla şu soru takılabilir. Bizlerin bu döneme bireysel davet, gizli davet veya başka bir ad vermemizin ve bunu tartışmamızın ne önemi var? Herkes istediği şekilde tanımlasın. Evet, itiraz bir yönüyle haklıdır. Sonuçta yapılan bir isimlendirmedir ve herkesin ortaya koyduğu tasnif için kendine uygun delili mevcuttur. Fakat mevzu basit bir isimlendirmenin ötesine geçip İslami hareketin tümünü etkileyebilecek düzeyde hükümler bina etmeye varınca konu ehemmiyet kazanmaktadır. Mesela bugün Müslüman olan ya da kendini İslam'a nispet eden birçok topluluk gizli davet dönemi ayrımını kendilerine ölçü alıp bazı davranışlarda bulunmaktadırlar. İmanlarını gizlemekte, daveti çok az bir kitleye ulaştırmakta ya da böyle bir çabaya hiç girmemekte, küfür toplumunda fark edilmemek için İslam'ın şiarlarını üzerlerinde taşımamaktadırlar. Elbette doğru bir yöntemle belirlenmemiş bu menheç sonucunda ortaya çıkan böylesi davranışlar, tabilerini sondaki aşama olarak gördükleri açık davete değil küfre ya da küfre rızaya götürmektedir. Halbuki onlardan beklenen şey gizli davet döneminde ashabı taklit ettiklerini iddia ettikleri gibi diğer aşamalarda da taklidi sürdürmeleriydi. Bu ayrımı sahiplenip de bir türlü açık davet aşamasına geçemeyenlerin kendilerine şu soruyu sormalarını tavsiye ediyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gizli daveti ne zaman bitirdi? Hangi şartlar altında daveti açıktan yapmaya başladı? Gizli davetin varlığına delil buldukları siyer kitaplarının çoğu yakın akrabanı uyar. Şuara suresi 214. ayet ve Ömer'in radıyallahu anh İslam'a girişiyle açık davetin başladığını söylüyor. Yine aynı kitaplar Ömer'in radıyallahu anh 40. Müslüman olduğunu belirtiyor elbette. Biz bu bilgileri mutlak olarak doğru gördüğümüz için zikretmiyoruz. Sadece gizli davet kavramını kendi gevşekliklerine kılıf olarak kullananların samimiyetsizliklerini ortaya koymak için onların delil aldıkları kaynaklardan bilgi aktarıyoruz ve soruyoruz. Acaba Allah Resulü'nün 40 Müslümanla en adi müşriklerin olduğu Mekke gibi bir toplumda açıktan davete başladığını gören sizler hakiki manada insanları hakka çağırmak için ne bekliyorsunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de 700 bin kişiyle dünyaya kafa tutuyordu. Mesele eğer sayıysa bugün meydanları, konferans salonlarını dolduranlar nasıl oluyor da kendilerini mustazaf olarak adlandırıp İslam'ın bazı hakikatlerini gizli davet bahanesiyle saklayabiliyorlar? Evet, Siyer'e baktığımızda zayıflık halinin imanı gizlemek için bir sebep olduğunu görmekteyiz. Buna itirazımız yok. Ancak bunu ayrım yapmadan bütün bir topluluk için kabul edip menheç haline getirmek ve açık daveti sadece siyer kitapları okurken hatırlamak reddedilmesi elzem olan bir düşüncedir. Hemen hemen bütün peygamberlerin kıssaları da buna işaret etmektedir. Onlar etraflarındaki bir avuç Müslümanla davetlerini en gür haykırmışlardır. Nuh aleyhisselam bunlardan sadece birisidir.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 Bugün gizli davet döneminin varlığını menhec olarak kabul etmiş olanlar, kuruldukları andan itibaren hemen gizli davet dönemiyle davetlerine başlamaktadırlar. Halbuki onların davette yeni başladıkları bir sahada daha önceden birçok camia hakkı haykırmış ve artık davetin gizliliği diye bir şey kalmamış olabilir. Her yapı süreci en baştan yaşamak zorunda değildir. Bir toplumda davet artık apaçık bir şekilde ortaya konmuşsa yeni oluşumların İslami harekete o aşamadan eklemlenmeleri hem kendileri hem de davanın maslahatı için daha faydalı olacaktır. Sonuç olarak bizler Allah Resulü'nün davetinin ilk yıllarının hem denil yönünden hem de İslami harekete olumsuz yansıması nedeniyle gizli davet dönemi olarak adlandırılmasının uygun olmadığını düşünüyoruz. Allah en doğrusunu bilir. Duamızın sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid dergisinin 44. sayısında yayınlanmıştır.